Euzubillahimineşşeytanirazim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabı Mevakit-i Salat. Namaz vakitleri kitabı. 1. Namaz vakitleri ve faziletleri babı. Ve Yüce Allah'ın şu kalbi. Çünkü namaz müminlerin üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur. Nisa suresi 103. ayet. Yani Allah müminler hep o farzın vakitlerini Tayyip etmiştir. Bize Abdullah İbni Mesleme tatlısı dedim. Şöyle dedi. Ben Malik'in huzurunda okudum. O da İbni Şah'tan. O şöyle demiştir. Umar İbni Abdülaziz bir gün ikinci namazını geri bıraktı. Yanına Zübeyip İbni Avamın oğlu Umre geldi ve ona şu haberi verdi. Nugre İbni Şube Irak'tayken bir gün namaza geç namazı geç bırakmıştı. Bunun üzerine Ebu Mesud el-Ensari onun yanına girdi de Ya ve bu namazı geç bırakma nedir? Katil bilmez misin ki? Cibril indi, namaz kıldı. Resulullah da ardından kıldı. Sonra bir daha kıldı. Resulullah da kıldı. Sonra bir daha kıldı. Resulullah da kıldı. Sonra bir daha kıldı. Resulullah da kıldı. Sonra bir daha kıldı. Resulullah da kıldı. Sonra, kıldı. Da kıldı. Sonra işte Bununla emrolundum dedi. Bu sözlerin sonunda Ömer İbni Abdülaziz Urve'ye söylemekte olduğunu iyidir. Namaz vakitlerini Resulullah için ikame eden yani vakitleri tayin eden Cibril'in kendisi midir? Bunun üzerine Urve'de Beşir İbni Mesud babasından böyle tahdis ederdi dedi. Yine Urve şöyle dedi. Yemin olsun Teyzem Ayşe bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin henüz hücresinde güneş varken ve gölge hücreden yükselmeden ikindi kılar olduğunu söyledi. İki, Yüce Allah'ın şu kavcı babı, hepiniz ona dönün, ondan korkun, namaza devam edin, müşriklerden olmayın. Rum Suresi 31. Ayet. İbn Abbas S.H. De şöyle demiştir. Kays heyeti Resulullah'ın huzuruna geldiler ve biz şu toplulukta Rabia kabilelerindeyiz. Biz sana başka zaman değil, yalnız haram ulaşabiliriz. O halde bize bir şey emret de, biz onu senden alalım ve arkamızda kalanlar da ona davet edelim dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizlere dört şey emrediyorum ve dört şeyden nehy ediyorum. Allah'a iman etmek dedikten sonra, Allah'a iman etmeyi onlara şöyle tefsir etti. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına da benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmek, namazı dost doğru kılmak, zekatı eda etmek, ganimet aldıklarımızın beşte birini bana vermenizdir. rubba Hantem, Mukayyer ve Nakir'den lehye diyorum. Yani bu isimdeki kablara şıra kurmaktan lehye diyorum. Namaz 3. Namazı dost doğru kılmak üzere beyat babı. Bize kayıtını Ebi Hazım Celil İbni Abdullah'tan tahdis etti. O, ben Resulullah'a namazı dostluğu kılmak kılmakla zekat vermek ve her Müslümana samimiyetle hayır isteyici olmak üzere beyat ettim demiştir. 4. Namaz kılmak günahlara kefarettir. Bana şakik tahdis edip şöyle dedi. Ben Hüseybe'den işittim şöyle dedi. Biz, Ömer radıyallahu anh yanında oturuyorduk. Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitne hakkındaki sözünü hanginiz ezberinde tutuyor diye sordu. Bu ben ezberimde tutuyorum. Hem de Resulullah'ın söylediği gibi dedim. Umer. ona yahut peygambere yahut da buna bu makaleye karşı çok cesursun dedi. Ben insan ehli malı çocukları komşusu yüzünden uğradığı fitneye Namaz, oruç, sadaka, iyiliği, emir, kötülükten nehi, kef kefaret olur dedim. Umer sormak istediğim bu fitne değildir. Lakin denizin dalgalanması gibi dalgalanacak olan fitnedir. Dedi bunun üzerine Huzeyfe, ey müminlerin emiri. O fitmeden seni, senin üzerinde bir şey yoktur. Çünkü seninle onun arasında kilitli bir kapı vardır dedi. Umer Kapı kırılacak mı yoksa açılacak mı diye sordu. Huzeyfe kırılacak dedi. Ömer o takdirde ebeden kilitlenmeyecek, kilitlenemeyecek dedi. Biz Huzeyfe'ye Ömer kapıyı biliyor mu diye sorduk. Huzeyfe evet. Yarından evvel bu gecenin geleceğini bildiği gibi biliyordu. Ben ona içinde hiçbir yalan yanlış bulunmayan bir söz söylemişimdir dedi. Ravi Şakik i̇bn Seleme el-Esedi, biz kendimiz Hüzeyfe'ye sormaya cesaret edemedik de Mesruf İbn-i Eca'da kapı kimdir diye sorduk. O da kapıyı ondan öğrenip kapı ömerdi dedi. İbn-i Mesruf radiyallahu şöyle demiştir. Bir kimse yabancı bir kadından bir öpücük aldı. Mütakiben o Oza peygambere geldi ve olan işi haber verdi. Bu hadise üzerine aziz ve celil olan Allah şu ayeti indirdi. Gündüzün iki tarafında gecenin de yakın saatlerinde dosdoğru namaz kıl. Çünkü güzellikler, kötülükleri gideriz. Bu iyi düşüncelere bir öğüttür. Hut suresi 114. ayet. Bunun üzerine o kimse ya Resulallah, bu yalnız benim için mi diye soruldu. Resulallah ümmetimin hepsi için, bütün farkları içindir buyurdu. 5- vakti içinde kılınan namazın fazileti babı. Bize şu ve tahdis edip şöyle dedi. Bana Velid İbn-i haber verdi. Şöyle dedi. Ben Ebu Amer es Şeyban'dan işittim diyordu. Abdullah İbn-i Mesud'un evini işaret ederek bize şu evin sahibi tahsis edip şöyle dedi. Peygamber'e amellerin hangisi Allah'a daha sevgilidir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Abdullah dedi ki sonra hangisi dedim. Peygamber ana babaya iyilik etmem buyurdu. Abdullah dedi ki sonra hangisi Allah yolunda cihad etmek buyurdu. İbn Mesud bunları bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahtis edip söyledi. Daha ziyadesini sorayım yine bana haber verecekti dedi. Altıncı bab Beş namaz aralarında günahlara kefarettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyururken işitmiştir. Rehinti söyler misiniz? Birinizin kapısı önünde bir akarsu bulunursa, ev sahibi her gün beş defa onun içinde yaykansa ne dersiniz? Bu yıkanma onun kilinden, pasından bir şey bırakır mı buyurdu. Sahabeler hayır. Bu onun kilinden bir şey bırakmaz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beş vakit namaz da işte bunun gibidir. Onlarla allah Teala günahları siler, mahvede buyurdu. 7. Namazın kendi vaktinde zayi kılınması babı. Bize Mehdi Geylan'dan, o da Enes'ten tahdis etti. Enes, hadsa namazı vaktinde vaktinden tehir edince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mevcut olanlardan hiçbir şey tanımıyorum dedi. Kendisine namaz peygamber zamanında mevcut olup devam eden bir şeydir. binaneli bu umumi terbedici kazıya da nasıl doğru olur denildi. Enes cevabında o kendisinde zayi kılmalar, tabirler yapıp zayi etmiş olduğumuz şey değil mi? dedi. Osman i̇bn bir Ravvat şöyle demiştir. Ben Ezruhri'den işittim. Şöyle diyordu. Ben Dimaşk'ta Enes İbni Malik'in yanına girdim. O ağlıyordu. Ona seni ağlatan ne dedim. Enes seni Resulullah zamanına erişmiş olduklarımdan namaz müstesna hiçbir şey tanımaz olmaklığım ağlatıyor. İşte bu namaz da zayi edilmiştir dedi. Ve Bekir İbni Halef şöyle dedi. Bize Muhammed İbni Bekir Bursani Tahdis edip şöyle dedi. Bize Osman İbni Ebi Revat bu tarzda haber verdi. Sekiz. Sekizinci bak. Namaz kılmakta olan kimse aziz ve celil olan Rabbine münacat etmektedir. Bize Hişan kata eden o da Enes'ten olmak üzere tahsis etti. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her birimiz namaz kıldığı zaman şüphesiz Rabbi ile icap eder. O halde sakın sağ tarafına tükürmesin. Velakin tıkıştığında sol ayağının altına tükürsün buyurdu ve Sadık İkmi Arû ve Katadeden şöyle dedi: Ön tarafına yahut da önüne tükürmesin. Velakin muzdar kalırsa ya da sol tarafına ya da ayaklarının altına tükürsün ve şube İbn hatta yine katâded'in olmak üzere şöyle dedi önüne ve önüne ve sağına tükürmesin ve lakin tükürürse ya da sol tarafına ya da sol ayağının altına tükürsün Humeyd de Enes'ten o da peygamberden olmak üzere şöyle buyurdu. Bu söyledi namaz kılmaksız oran kimse kıblesine karşı ve sağ tarafına tükürmesin lakin sıkışırsa sol tarafına yahut sol ayağının altına tükürür. Bize katede Enes'ten, o da peygamberden olmak üzere şöyle sahip etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Seyide edersin seyidenizi tam yolunda yapınız. Namaz kılan kimse kollarını köpek gibi yere yaymasın. Sıkışıp tükürdüğü vakitte önüne ve sağ tarafına tükürmesin. Çünkü Rabbi ile münacat etmektedir. Dokuz, sıcağın şiddetli vaktinde öğlen namazını serinliğe bırakmak babası. Salih İbni Kaysan şöyle dedi. Bize El-Araç Abdurrahman ondan başkası Ebu Hureyla'dan tahdis etti. Salih İbni Kaysan dedi ki ve yine Abdullah İbni Umer'in himayesinde bulunan Nafi Abdullah İbni Umer'dan tahdis etti. Ebu Hureyla ile İbni Umer bu ravilerden her birine Resulullah'tan tahdis etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu sıcak şiddetlendiği vakitte namazı serinliğe bırakınız. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştim. Peygamberin müezzini öğle namazı ezanlı okumaya dayandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen serinliği bekle, serinliği bekle buyurdu. Yahut da bekle, bekle buyurdu ve yine peygamber sıcak şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Sıcak setli olduğu zaman namazı serin vaktte bırakıcılar olarak namazdan geri durun. Ta tepelerin gölgelerinin uzamış gördüğünüz zamana kadar buyurdu. Bize Sufyan İbni Uyayin'e tahtis edip şöyle dedi: Biz bunu ez zühriden ezberledik. O da sahip İbni Musayyeb'ten, o da Ebu Kuraide'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıcak şiddetli olduğu zaman namazı serinliğe bırakın. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır. Cehennem ateşi Rabbına şikayet arz etti de Ya Rab bir kısmın bir kısmını yedi. Yani ben beni yiyorum izin ver dedi. Allah da iki defa nefes almasına izin verdi. Nefesin biri kışın diğeri yazın. İşte hissetmekte olduğunuz sıcak en şiddetlisi ile en şiddetlisi budur. Ebu Said şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını serinliğe bırakınız. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır buyurdu. Sufyan es-Servi, Yahya el-Kattan ve Ebu Avane Hafs ibn Miyah da itaat ettiler. On öğle namazını seferde de serinliğe bırakmak vardı. Ebu Zer el-Kufari şöyle demiştir. Radiyallahu biz ile birlikte bir seferde bulunuyorduk. Müezzin öğle namazı için ezan okumak istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem serinliği bekle buyurdu. Bir müddet sonra müezzin yine ezan okumak istedi. Peygamber yine serinliği bekle buyurdu. Nihayet müezzin biz tepelerin gölgelerini uzamış gördüğümüz zamana kadar bekledi. Bunun üzerine peygamber şüphesiz sıcağın cehennemin kaynamasındandır. Binaenaleyh sıcak şiddetlendiği zaman namazın serinliğe bırakın buyurdu. İbn Abbas, Tetefeyyü Zilalahu, gölgelerin meyillerini döner. En nahıl 48 demek dedi. 11. Bak. Öğle namazının başlangıç vakti güneşin tam ortadan batıya meylettiği sıradır. Cabir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını gündüzün ortasında sıcak şiddetli olduğu zamanda kıldırırdı, dedi. El Zuhri şöyle dedi. Bana Enes İbni Malik şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş gündüzün ortasında meylettiği zaman çıktı ve öğle namazını kıldırdı. Akabinde minber üzerinde ayakta durdu. Kıyamet saatini zikretti. Kıyamet gününde büyük işler olacağını zikredip haber verdi. Sonra bana bir şey sormak isteyen varsa sorsun. Bu makamımda durduğu müddetçe her ne sorarsanız ben muhakkak haber veririm buyurdu. İnsanlar ağlamakta ileri gittiler. Resulullah bana sorunuz demeyi çoğalttı derken İbn-i Huzafe Esrehmi ayağa kalkıp benim babam kimdir diye sordu. Resulullah babam Huzafe'dir buyurdu. Sonra Yine bana sorunuz demeyi çoğalttı bunun üzerine. Ömer İbni Hattab iki dizi üzerine çöktü. Biz Allah'ı, Rab, İslam'ı, din, Muhammed'i peygamber olarak kabul ve tasdik ettik dedi. Bunun üzerine Resulullah sükürt etti. Sonra demince cennetle ve cehennem şu duvarın yüzünde bana arz olundu. Ben böyle hayrım ve şerrin benzerini görmedim buyurdu. Bize Şube Ebu Minhal'den o da Ebu Berze'den o tahdis etti. Ebu Berze radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının her birimiz yanında oturanı tanınacak kadar aydınlık olduğu zaman kıldırır. Bu namazda 60'tan 100 ayete kadar okurdu. Öğle namazını güneş batıya meylettiği vakitte kıldırır. İkindi de birimiz namazdan sonra mescidde Medine'nin en uzak yerine gider dönerdi de güneş henüz dipdili bulunurdu. Ravi Ebu Minhal dedi ki ben Ebu Berze'nin akşam namazı hakkında dediğini unuttum. Ebu Berze Resulullah yatsı namazının gecenin ilk üçte birinde kadar sonradan dediğine göre de yarısına kadar geriye bırakmakta beys görmezdi dedi. Ve Muaz İbni Muaz dedi ki Yube İbn Haccaç yukarıda geçen isnadıyla şöyle dedi. Sonradan Ebu Minhaleve diye bir kere daha kavuştum da kendisi yahut gecenin üçte birine kadar dedi. 12. Öğle namazını ikindiye kadar geri bırakmak babı. Bize Hammad İbn Zeyd, Amr İbn Dinardan Cabir İbn-i Zeyd'den, o da i̇bn Abbas'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindiği, akşam ile yattığı birlikte yedi rekat ve sekiz rekat olarak kıldırdı. Eyüp Sahtiyani Cabir'e muhtemel ki muhtemel ki bu yağmurlu bir gündüz ve gecede olmuştur. Dedi Cabir'de muhtemeldir dedi. Onüç İkindi namazının vakti bağlı. Ve Ebu Usame Hişam'dan Güneş Ayşe'nin odasından çıkmadan dedi. Bize Enes İbni İyad Hişam'dan oda babası Urve'den taslis etti. Ayşe radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci namazını Güneş Ayşe'nin hücresinden çıkmamış haldeyken kılardı demiştir. Ayşe radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını Henüz Ayşe'nin hücresinde güneş varken ve gölge Ayşe'nin hücresinden yükselmeden kılardı demiştir. Bize Sufyan İbn-i İbn Uyeyne, Ez-Zuhri'den, o da Urve'den, o da Ayşe'den olmak üzere şöyle haber verdi. Ayşe radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş odamda zahirken ve henüz gölge yükselmemişken kendi namazını kılardı demiştir. ve İmam Malik Yahya İbni Said Şahit İbni Ebi Hamza İbni Ebi Hafsa güneş yükselmeden önce diye rivayet etmişlerdir. Bize Avseyyar İbni Salem selam eden haber verdi. O şöyle demiştir Ben ve babam Ebu Merze El Eslemi radıyallahu anh'ın yanına gittik. Babam ona Rasulullah far yazılmış namazı kılardı diye sordu. Nasıl kılar diye sordu. Ebu Berze şöyle dedi. Resulullah sizin ula namazı diye geldiğiniz zuhur yani öğle namazını güneş göğün ortasından batı cihetine kaydığında kıldırırdı. İkindi namazını kıldırır. Birimiz namazdan sonra Medine'nin en uzak yerindeki evine dönerdi de güneş henüz dittili dururdu. Ravi Seyyar dedi ki Ebu Berze'nin akşam namazı hakkında söylediği sözü unuttum. Ebu Berze şöyle devam etti. Resulullah sizin atana adını vermiş olduğunuz yatsı namazını geri bırakmayı severdi. Tercih ederdi. Bu namazdan evvel uyumayı ondan sonra oturup konuşmayı kerik görürdü. Hoşlanmazdı. Sabah namazında da insan kendi yanında oturanı tanınacak kadar aydınlık olduğu zaman çıkar ve bu namazda 60 ile 100 ayete kadar okurdu. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz ikinci namazını kıvardık, Sonra insan Amr İbni Af oğulları sonra insan Amr İbni Af oğulları yurduna giderdi de onları ikinci namazını kılıyor bulurdu. Bize Ebu Bekir İbni Osman İbni Sehl İbni Huneif'ten haber verip şöyle dedi. Ben Ebu Umanı Esad İbni sevdim, işittim. Şöyle diyordu. Bir defa Ümer İbni Abdülaziz arkasında gölge namazını kıldık. Sonra çıkıp Enes İbni Malik'in yanına girdik. Biz onu ikinciyi kılıyor halde bulduk. Ben ona ey amcam şu kıldığın ne namazıdır diye sordum. Enes ikindi namazıdır. Bu namaz vaktiyle beraberinde kılmakta olduğumuz Resulullah'ın namazıdır dedi. 14. İkindi namazının vakti babı. Ez-Zuhri şöyle demiştir. Bana Enes İbn Malik radıyallahu anh tahtis edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş henüz yüksek ve dipdiri olduğu halde ikindi namazına kıldırdı. Namazdan sonra avaliye gidecek insan giderdi de güneş hala yüksekte bulunurken onların yanına varırdı. Ravi der ki Avali'nin bazı yerleri Medine'ye 4 mil yahut ona yakın mesafededir. Bize Malik İbni Şihab'dan, o da Enes İbni Malik'ten olmak üzere haber verdi. O şöyle demiştir. Bizler ikindi namazını kılardık. Namazdan sonra bizlerden Kuba'ya gidecek olan kimse gider. Güneş hala yüksek bulunurken Kubalılar'ın yanına varlığıdır. 15. İkindi namazını kaçıran kimsenin günahı bağlı. Bize Malik Nafi'den, o da İbn Umer radıyallahu anh'dan haber verdi ki o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını vaktinde kaçıran kimse sanki elini ve malını elinden kaçırmış gibidir buyurdu. Ebi Abdullah şöyle dedi. Yeterukum malen bize amellerinizi eksitti, eksitti demektir. Kendisinin bir yakını öldürdüğüm yahut ona ait malı aldığım zaman veteb turuhu racule denir. 16. İkindi namazını terk eden kimsenin günahı babı. Ebu Melik şöyle demiştir. Bize bulutlu bir günde da ile Gazze'de bulunduk. Burayı da şöyle dedi. İkindi namazını tacil ediniz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kasten terk ederse amali batıl olur buyurdu. 17. İkindi namazının fazileti babı. Bize İsmail Kaş'tan, o da Celil'den olmak üzere tahsis etti. Celil İbn Abdullah ve Celil radıyallahu anh şöyle demişti. Bizler Peygamber'in yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yani ayın 14'ü olan Bedir gecesi Ay'a baktığı da şöyle buyurdu. Sizler bu ayın görülmesinden hiçbiriniz mahrum olmazsınız. Yahut birbirinizi gösterebilmek için sıkışıp üst üste yığılmanıza hacet kalmadan hepiniz zahmetsizce görüyor olduğunuz gibi Rabbiniz de muhakkak öyle göreceksiniz. Artık güneşin doğmasından ve batmasından evvelki namazların hiçbirinden Alık konmanıza muhtedir olursunuz. Onu olursanız onu yapın. Sonra şu ayeti okudu. Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ve tesbih et. Kaf suresi 39. ayet. İsmail İbni Ebi Halet, bu namazları yapan yapın. Takım namazlar sizden katıp gitmesin demiştir. Bize Malik Ebu Zinat'tan o da El-Ares'ten, o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan olmaz üzere tahsis etti. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir takım melekler geceleyin diğer takım melekler de gündüzün birbirlerine takip size gelirler. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında birleşirler. Sonra içinizde kalmış olan melekler semaya yükselir. Rableri namaz kılmış kullarının Hallerini en iyi bilir olduğu halde yine o meleklere kullarını ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar Biz onların namaz kılar halde bıraktık ve yanlarına da namaz kılarken varmıştık derler. 18. Güneşin batmasından önce ikindi namazından bir rekatı yetişen kimse babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz ikindi namazından bir secdeyi gün batmadan evvel yetiştiği zaman namazını tamamlasın. Sabah namazından da bir secdeyi gün doğmadan önce yetiştirdiği zaman o da namazını tamamlasın. Bana İbrahim İbni Şihab'dan, o da Salim İbni Abdullah'tan, o da babasından olmak üzere tahdis etti. Babası Abdullah İbni Umer radıyallahu anh Resulullah'tan şu temsili işittiğini haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu: Sizden evvel gelen ümmetlere nispetle sizin dünyadaki bekanız bütün güne nispetle ikindi namazından güneşin batmasına kadar olan müddet gibidir. Tevrat ehline tevrat verildi. Onunla çalıştılar. Lakin gün yarıyı bulunca çalışmaktan aciz kaldılar. Fakat kendilerine yine birer kırat olan gündelikleri verildi. İncil ehline incir verildi. Onlar da İkindi namazı vaktine kadar onunla çalıştılar. Sonra onlar da aciz kaldılar. Onlarda birer krat olan gündelikleri verildi. Sonra bize Kur'an verildi. Güneşin batmasına kadar çalıştık ve bize ikişer krat olarak gündelik verildi. Bunun üzerine Tevrat ile İncil ehli ey Rabbimiz onlara ikişer krat bize ise yalnız birer krat verdiler. Halbuki biz daha çok çalıştık derler. Aziz ve celil olan Allah da bütün gün çalıştığımıza göre şart edilen gündelinizden bir şey kestin mi? diye sorar. Onlar da hayır kesmedim derler. O da işte benim fadlımdır ki onu dilediğime veririm. Buyurur. Bize Ebu Usame Buray'dan, o da Ebu burada O da Ebu Musa'dan olmak üzere tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlara karşı Yahudiler ve Hristiyanların hali şuna benzer ki bir adam bir takım kimseleri sabahtan gecenin girmesine kadar çalışmak üzere ücretle tutmuş. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra senin vereceğin gündeliği istemeyi deyip savaşmışlar. Tam ücreti hak etmemişler. <gülüyor> o adam başkalarını ücretle tutup kendisine şu günü tamamlayan da şart ettiğin gündeliği size eksiksiz vereyim demiş. Bu ikinci takımda çalışmaya koymuşlar. İkindi namazı vaktine gelince bunlar da işten vazgeçip çalıştığımız senin olsun gündelik istemeyiz demişler. Bu sefer yine başkalarını ücretle tutmuş. Onlara da günün kalan miktarında gün batıncaya kadar çalışmışlar kendilerinden evvelki iki takımın gündeliklerini taslamam olarak hak etmişlerdir. 19. Akşam namazının vakti babı Ata İbni Ebi Rebahtan hasta olan kimse akşam namazı ile yatsı namazı arasını birleştirir istemiştir. Bize el evzai tahsis edip şöyle dedi. Bize Rafi İbni Hadis nimayesinde olan Ebu Necaşi ki o da Ata İbn Suheyb bin Suheyb'dir. Tahdis edip şöyle dedi. Ben Rafi İbn Hadis radiyallahu anh'dan O şöyle diyordu. Biz akşam namazını peygamberle birlikte kılardık da her birimiz namazdan çıktıktan sonra attığı okların düştüğü yerleri muhakkak görürdü. Bize şube saatten ona Muhammed İbn Amr İbn Hasan i̇bn Ali'den olmak üzere tahsis etti. O şöyle demiştir. Haccaç Medini'ye geldiğinde biz Cabir i̇bn Abdullah'a namaz vaktini sorduk. Cabir de şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğleni zevalden sonra gündüz sıcaklığında, ikindi henüz güneşin beyaz ve tertemiz iken akşamı güneş battığında, yatsıyı da biraz erken, bazen geç kalardı. Cemaati toplanmış gördüğümde Erkence kıldırır, gezittiklerini gördüğünde namazı geri bırakırdı. Sabah namazı ise onlar ya peygamber karanlıkta kılardı. Seleme İbn-i şöyle demiştir. Bizler peygamberlere, peygamberle beraber akşam namazını güneş hicapla gizlendiği zaman, yani ufuk çizgisinin arkasına girip görünmez olduğu zaman kılardık i̇bn Abbas radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birleştirilmiş olarak 7 rekat ve yine birleştirilmiş olarak 8 rekat kıldırdı demiştir. Akşam namazına 20 akşam namazına inşa denilmesinin çelik veren kimse babı. Bana Abdullah İbn-i Muzeri anh şöyle takris etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fedeviler takılmış sizin şu namazınızın yani akşam namazının isminde size galip gelmesinler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yahut Abdullah İbni Muqaffal el-Müzenni Fedeviler akşam namazına işa ederler dedi. 21. Hadiselerde işa ve atemenin zikredilmesi Hadislerde işa ve atemenin zikredilmesi ve Atama ismi İsha manasına kullanmayı caiz veren kimse babı. Ebu Hureyre dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara en ağır gelen namaz İsha ile Fecir namazıdır buyurdu. Yine Peygamber Ebu Hureyre'ye hitaben eğer onlar Atam ve Fecir namazlarını faziletli bilir olsalardı muhakkak ki emekliyecek dahi gelirlerdi buyurdu. Ebu Abdullah el-Buhari İhtiyar edilecek olan Yüce Allah'ın demin minbaz-ı ül 58. Ayet kalbinden dolayı İşa denilmesidir dedi. Ve Ebu Musa'dan bizler İşa namazı sırasında şey peygambere giderdik. Peygamber bunu mazı karanlık iyice şiddetleninceye kadar geri bırakırdı dediği zikri olunur ve İbni Abbas ile Ayşe peygamber inşa namazını oyalayıp geceyi bıraktı dediler. Geceye bıraktı dediler. Bazıları da Ayşe'den peygamber at namazını geceye bıraktı dediğini söylediler. Ve Cabir peygamber inşa namazını kıldırdı dedi. Ebu Berze'de peygamber inşa namazını tehir ederdi dedi. Enes de peygamber el i̇şâ ahire namazını geriye bıraktı dedi. Keza İbn-i Ümer Ebu i̇bn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Maghrib namazını ve İşâ namazını kıldırdı demişlerdir. Salim şöyle demiştir. Bana babam Abdullah i̇bn Ömer radıyallahu anh haber verip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bize İşâ namazını kıldırdı ki o namaz insanların Atamedi'ye isimlendire geldikleri namazdır. Sonra namazı bitirip bize karşı döndü de şöyle buyurdu. Bu gecenizi gördünüz mü? İşte bu geceden itibaren 100 senenin başında bugün yeryüzünde bulunanlardan hiçbir kimse kalmayacaktır. 22 İnsanlar toplandıkları yahut toplanmakta geciktikleri zaman yatsı namazının vakti babı. Muhammed İbni Amr şöyle demiştir. Bize Cabir ilmi Abdullah'a Peygamber'in namazından sorduk. O şöyle dedi. Peygamber öğle namazını zevazdan sonra gündüzün sıcaklığında ikindiyi henüz güneş tiktiriyken akşamı güneş battığında yatsı namazını da insanların toplanıp çoğaldıkları zaman erken vakitte İnsanlar az birikip toplanmayı gecik, geciktirdikleri vakit ise geç kıldırırdı. Sabah namazını ise karanlıkta kıldırırdı. 23. Yatsı namazının fazileti bağlı. Urve'ye Ayşe anh haber verip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını geç vakta kadar geri bıraktı. Bu henüz İslam yayılmadan evvel idi. Peygamber o gece hücresinden çıkmadı. Nihayet Ömer Buradaki kadınlar, çocuklar uyuyakaldılar dedi. Bunun üzerine Resulullah dışarı çıktı ve mescit ahalisine hitap etti. Şimdi yeryüzünde bu namazı sizden başka kimse beklemiyor buyurdu. Ebu Musa radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben ve gemiden benimle gelmiş olan arkadaşlarım bakir buhtanda konaklamıştık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise de idi. Her gece yatsı namazı vaktinde peygamberin huzuruna bizimkilerle 5-10 kişilik bir cemaat nöbetle giderlerdi. Ben ve arkadaşların bir defasında peygamberin kendisine ait bir işle meşgul bulduk. Ondan dolayı namazın gece yarısı oluncaya kadar geciktirdi. Sonra peygamber çıktı ve cemaatle namazı kıldırdı. Namaza bitirince yanında hazır olanlara gitmeye acele etmeyiniz, sevininiz insanlar içinde sizden başka bu surette namaz kılan bu saatte namaz kılan kimsenin bulunmaması Allah'ın size has olan nimetlerindendir. Yahut da bu saatte sizinle başka kimse namaz kılmadı buyurdu. Bu iki sözde hangisinin buyurduğunu Ravi Ebu Musa bilmiyor. Yine Ebu Musa bunun üzerine bizler yerimize döndük ve Resulullah'tan bunu işitmiş olmamız sebebiyle sevinip ferahladık dedi. 24. Yatsı namazından önce uyumanın mekruh görülmesi babı. Bize Halid el-Hazza Ebu'l-Minhal'den o da Ebu Berze'den olmak üzere tahsis etti. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı ve ondan sonra da oturup konuşmayı çelik görürdü. 25. Uyku basmasına yenilen kimsenin yatsı namazından evvel uyuması babı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı bir gece geç vakte kadar bıraktı. Nihayet bunlar peygamberin hücresine doğru yüksek sesle Esselate ve cidde bulunan kadınlar ve çocuklar uyudular diye nida etti. Bunun üzerine Resulullah çıktı da bu namazı yer ahalesinden sizden başka kimse beklemiyor buyurdu. Ravi yatsı namazı o zamanlarda Medine'den başka yerlerde kılınmazdı dedi. Yine Ravi o zamanlar Müslümanlar yatsı namazını kırmızılığın kaybolmasından gecenin ilk üçte birine kadar olan vakit içinde kılarlardı dedi. Biz de Abdülaza haber verip şöyle dedi. Bana ikni Cüreyf haber verdi ve şöyle dedi. Bana Nafi haber verip şöyle dedi. Bana Abdullah İbni Umer tahsis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazında meşgul kılındı da bu namazı o kadar tehir etti ki bizler mescitte uyuduk. Sonra uyandık. Sonra yine uyuduk. Sonra yine uyandık. Sonra peygamber yanımızdan çıktı. Sonra şimdi yer ahalisinden ve sizden başka bu namazı bekleyen kimse yoktur buyurdu. İbnü Ömer uyumakla namaz vaktini kaçırmaktan korkmadığı zaman yatsının takvini ile tehir arasında fark gözetmezdi. Hatta yastığı kılmadan evvel yataş uyurdu. İbni Cüreyd şöyle dedi. Ben ata İbni Rebaha bunu söyledim de o bana şöyle dedi. Ben İbni Abbas'ta işittim o şöyle diyordu. Rasulullah inşa namazını bir gece o kadar geç bıraktı ki Mescitteki insanlar uyudular, uyandılar, yine uyudular, yine uyandılar. Bunun üzerine Ömer İbni Hattab ayağa kalktı da yüksek sesle, salate dedi. Ata şöyle dedi, İbni Abbas şöyle dedi derken, Allah'ın peygamberi hücresinden dışarıya çıktı. Başı sudan basır halde, elini başı üzerine koymuş vaziyette çıkışı hala gözümün önündedir. Gelişimi mütakip ümmetime meşakkat yükleyecek olmasaydı muhakkak ki onlara bu namazı böyle kılmalarını emrederdim buyurdu. İbni Cüreyş dedi ki, ben atadan peygamberin kendi elini başına koyması keyfiyetini İbni Abbas'ın haber verdiği gibi iyice tespit ve tarif etmesini istedim. Ata yani için parmakları arasını biraz ayırdıktan sonra parmak uçlarının tepesine koydu. Sonra bitiştirip o heyete başının o heyette başının üzerine yürüttü, gezdirdi. Nihayet baş parmağı yüz cihetine kulak yumuşahına deyinceye kadar yukarıdan aşağıya duruduğuna sakalının kenarına doğru indirdi. Bunu böylece tekrar tekrar yaparken ne ısıtıyor ne acele ediyordu. Mütakiben peygamber benim tarafımdan ümmetin üzerine meşaklak yüklemek olmasaydı. Vakab onlara bu namazı böyle kılmalarını emrederdim buyurdu. 26. Yatsı namazının vakti gece yarısına kadardır babı. Ebu Berde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını geri bırakmayı müstahap görürdü. Bize zaide İbni Hümeyd et tavirden o da Enes'ten olmak üzere tahsis etti. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inşa namazını gece yarısına kadar tehir etti. Sonra namazı kıldırdı. Sonra da bu saatte insanlar namazı kılıp uyumuşlardır. Sizler ise namaz kılmayı bekliyor. Beklediğiniz müstehçe bu nevi namazda demek, namazdasınız demektir. İbni Ebu Meryem şunu ziyade etti. Bize Yahya ibni e Eyyub haber verip şöyle dedi. Bana Hümeyt tatlısı etti. O Enes'den işitmiştir. Enes peygamberin o namazı geciktirdiği gece de peygamberin yüzünün, yüzüğünün parıltısı hala gözümün önünde göstermiştir. 27. Sabah namazının fazileti babı. Bize Kays tatlısı etti. Bana Celül İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Biz de birbiriyle peygamberin yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14'ü olan Bekir gecesinde aya baktı da şöyle buyurdu dikkat edin. Sizler şu ayı birbirinize gösterebilmek için sıkışıp üst üste yığılmakla hades kalmadan hepiniz mahremsizce görüyor olduğunuz gibi yahut görülmesinde bir seçememezliğe şüphe düşmeden görüyor olduğunuz gibi Rabb'inizi de muhakkak göreceksiniz artık Güneşin doğmasından ve batmasından evvelki namazların hiçbirinden alıkonmamanıza muhtedir olursanız onu yapınız. Sonra şu ayeti söyledi. Rabbini güneşin doğuşundan evvel ve batışından önce hamd ve tesbih et. El-Kahf suresi 39. ayet. Bize Heman tahsis edip şöyle dedi. Bana Ebu Hamza, Ebu Musa'nın oğlu Bekir'den, o da babasından olmak üzere tahsis etti. O, yani Ebu Musa radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, yani sabah ve ikinci namazlarını her kim kılarsa cennete girdi buyurdu. Ve İbnü i Reca şöyle dedi. Bize Hemmam İbni Yahya, Ebu Hamza'dan tahsis etti ki, ona da bunu Abdullah ibni Kays'ın oğlu Ebu Bekir haber vermiştir. Bize İshak İbni Mansur Habban'dan tahdis etti. O şöyle demiştir. Bize Heman tahdis edip şöyle dedi. Bize Ebu Cemre, Abdullah İbni Kays'ın oğlu Ebu Bekir'den, o da babasından, o da peygamberden olmak üzere bu hadisin benzerini tahdis etti. 28. Sabah namazının vakti babı. Bize hemen kata dedim O da Enes'ten olmak üzere tahsis etti. Ona Zeyd İbni Sabit radiyallahu anh peygamber ile beraber sahur yemeği yediklerini sonra namaza durduklarını tahsis etmişti. Enes dedi ki ben sahur, sahur yemeği ile namaz arasında ne kadar zaman geçmişti diye sordum. Zeyd eldi yahut 60 ayet okuyacak kadar dedi. Rauf dedi ki, bize sahip İbn-i Arul eden, o da Enes İbn-i Malik'ten olmak üzere tahsis etti. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd İbn-i Said anh beraber olarak sahur yemeği yemişler. Ve sahur yemeğini bitirdikleri zaman Allah'ın peygamberi namaza kalkınca hep beraber namaz kılmışlar. Ebu Katat'e de dedi ki, ben Enes'e sahur yemeklerinden ayrılmaları ile sabah namazı girme, namazına girmeleri arasında ne kadar zaman olmuş diye sordum. Kişinin elli ayet okuyacağı zaman kadar dedi. Ebu Hazım Sehri İbn-i İstad ışıkmıştır. O şöyle diyordu. Ailem içinde sahur yemeğini yetim de sonra sabah namazını Resulullah ile beraber kılmaya yetişebilmem için bana suratli davranış olurdu. Yani evimden çıkmakta acele ederdim. İbn-i şöyle demiştir. Bana Zübeyir oğlu Urve haber verdi. Ona da Ayşe haber verip şöyle demiştir. Mü'mine kadınlar ile beraber sabah namazını örtülerine bürünerek hazır bulunurlar. Sonra namaz yerine geldikleri zaman evlerine dönerlerdi. Daha henüz ortalık alacak karanlık olduğundan dolayı onları kimse tanım, tanımazdı. 29. Güneş doğmadan evvel sabah namazından bir rekata yetişen kimse babı. Ebu Hüreyre radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim güneş doğmadan evvel sabah namazından bir rekata yetişirse o sabah namazına yetişmiş olur. Her kim de güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekata yetişirse o ikindi namazına yetişmiş olur. Güneş batmadan, otuz güneş batmadan evvel ikindi namazından bir rekata yetişen Kimse babı. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan bir kata, bir tek lakata yetişebilen o namaza yetişmiş olur. Buyurmuştur. 31. Sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namazın hükmü nedir babı? Bize Hişam et destevayı kated eden o da Ebu Aliye'den o da İbni Abbas'tan olmak üzere tahsil etti i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Kendilerinden razı olunmuş birçok adamlar ki bence onların en razı olanı Umer İbn-i Hattab'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazından sonra güneş işrak edinceye, yani o vakti gelinceye kadar ikinci namazından sonra da gün batıncaya kadar namaz kılmaktan nehyetmiş olduğunu benim yanımda şehadet etmişlerdir bize. Müseddet tahsis edip şöyle dedi. Bize Yahya el-Kad'dan şubeden, o da Katede'den olmak üzere tahsis etti. Katede dedi ki, ben Ebu aliyi den işittim. O da İbni Abbas'tan o insanlar bu hadisi bana tahsis ettiler demiştir. Bize Yahya İbni Said Hişam'dan tahsis etti. Hişam bana Babam haber verdi dedi. Babası ve bana i̇bn Umer haber verdi dedi. İbn-i Umer anh söyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılacağınız namaz için güneşin doğma zamanı ve batma zamanını tahavri yani arayıp intihap etmeyiniz buyurdu. Ve Urve İbn-i de şöyle dedi. Bana i̇bn Umer tahsis edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneşin halde bir tulu edip göründüğü vakit ta güneş yükselinceye kadar, güneşin halde bir bastığı vakitte ta gayip oluncaya kadar namazı tehir ediniz buyurdu. Adres i̇bn Süleyman ve bu hadisi rivayet etmesinde Yahya İbn-i Haiz el-Kattan'a etti. Ebu Hureyre Radiyallahu Han şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle alışverişten, iki türlü giyinisten, bir de şu iki namazdan nehi buyurdu. Sabah namazından sonra gün doğuncaya kadar, ikinci namazından sonra gün batıncaya kadar namaz kılmaktan nehi buyurdu. Keza ihtimali sanma ile görünmekten, bir de tek sevip içinde avret yerini göğe doğru açacak biçimde intiba etmekten nehi buyurdu. Keza münavize suretiyle alışverişten bir de münavize suretiyle alışverişten nehi buyurdu. 32. bab Musalli kılacağı namaz için güneşin doğuşu öncesi vakti seçmez. Bize Malik Nafi'nin o da i̇bn Umer'den olmak üzere tahdis etti. O şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi birimiz kılacağı namaz için Güneşin doğuşunu ve batışı sıralarını seçip de tam o vakitte namaz kılmasın buyurdu. İbnü i Şahab şöyle demiştir. Bana ata i̇bn İbnü e Yezid el cümleyden haber verdi. O da Ebû Said el-Hudri radiyallahu Anh'tan şöyle derken işitmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar Hiçbir namaz olmaz. İkindi namazından sonra da güneş kayboluncaya kadar hiçbir namaz olmaz. Bize Şube Ebu Teyyah'dan tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben Humran İbni Eben'den işittim. O Muaviye'den tahsis ediyordu. Muaviye ikindiden sonra iki vekatı kastederek şöyle demiştir. Sizler öyle bir namaz kılıyorsunuz ki yenil olsun biz Resulullah ile o kadar Beraber bulunduk da onun bu namazı kıldığını hiç görmedik. Ve yine yemin olsun ki bir o bu namazı kılmaktan nehi buyurmuştur. Ebu Hüreyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu iki namazdan nehi buyurdu. Sabah namazından sonra gün doğuncaya kadar, ikinci namazından sonra da gün batıncaya kadar namaz kılmaktan nehi buyurdu. 33. ikindiden sonra ve biz de sabah namazından sonra müstesna namaz kılmayı kerik vermeyenler bağlı. Bu kerik olmamayı İbn Ümer, Ebu Said, Ebu Hureyli'den rivayet etmişlerdir. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben arkadaşlarımı nasıl kılar gördüğüm ise böyle, ben de öyle kılarım. Ne gece ne gündüz hiçbir kimseyi istediği gibi namaz kılmaktan ne yetmem. Yalnız güneşin doğuyla ile, ile batışını taharri etmeyiniz 34 İkinci namazından sonra kılına gelen faiteler ve benzeri namazlar cenaze ve rakibeler gibi namazlar bağlı Kurayb İbn-i olmak üzere şöyle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindiden sonra iki rekat namaz kıldı da kaçtan bir takım insanlar beni öğle namazının ardındaki iki rekatten alıkoymuşlardı dedi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah'ı vefat ettikten Resulullah'ı vefat ettikten Allah'a yanım olsun ki Resulullah o iki rekatı Allah'a kavuşuncaya kadar terk etmedi. Namaz kılmaya kudreti kesilmedikçe Yüce Allah'a kavuşmadı. Namazların birçoğunu oturarak kılardı. Ayşe İkinciden sonraki iki rekatı kast ederek, peygamber bu iki rekatı kılardı. Lakin ümmete ağır gelir korkusuyla bunları meccitte kılmazdı. Ümmetten hafifletmeyi gerektirecek şeyler yapmayı pek severdi. Bize de Hişam şöyle dedi. Bana babam haber verdi. Şöyle dedi. Ey Ayşe ey kız kardeşimin oğlu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkindi namazından sonra iki rekatı benim hücremde hiç terk etmedi dedi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. İki namaz vardır ki Resulullah onları sırren de aleviyyettendi. Yani evinde ve dışarıda terk etmezdi. Onlar sabah namazından evvel iki, ikindi namazından sonra iki rekat idi. Ayşe radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir gün ikindi namazından sonra bana gelip de iki rekat kılmadığı olmazdı demiştir. 35. Bulutlu günde namazı evvel vaktinde eda eylem babı. Ebu Melih tahtı ı Selim şöyle demişti. Biz bulutlu bir günde bireyde ile beraber bulunduk. O şöyle dedi. Namazı evvel vaktinde eda eyleyim. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim ikindi namazını kastım tek de ameli batı olur buyurdu. 36. Namaz vaktinin çıkıp gitmesinden sonra ezan okumak bağlı. Ebu Kateda Rabi Allah'ın şöyle demiştir. Bir gece peygamber ile birlikte yolculuk ediyorduk. Topluluktan birisi Ya Resulallah bizlere bir gece sonu konak yaptırsan dedi. Resulullah uyuyakalıp namazı geçireceğinizden korkarım buyurdu. Bilal ben sizlere uyarım dedi. Yattılar. Bilal da arkasını bindiği devesine dayadı. Derken gözlerini kapayıp o da kaldı Nihayet peygamber uyandığı zaman güneşin kursu doğmuş haldeydi. Peygamber ya Bilal dediğin nerede kaldı buyurdu. Bilal bu güne gelinceye kadar bana bunun gibi ağır bir uyku atılmamıştır dedi. Resulullah şüphesiz Allah istediği zaman ruhlarınızı kabzetti. Yine istediği zaman onları size geri verdi. Ya Bilal, kalk da insanların namazı ilan et. Yani ezan oku buyurdu. Akabinde Resulullah adres aldı. Güneş yükselip beyaz olduğu vakitte kalktı, namaz kıldırdı. 37. Vakit geçip gittikten sonra insanlara cemaatle namaz kıldıran kimse bağdı. Şabir İbni Abdullah Radiyallahu Anh şöyle demiştir. Hem de karbi günü Ömer İbni Hattab güneş battıktan sonra geldi. Kureyş Şafirlerine sormaya başladı. Ya Rasulullah ikinci namazını az daha güneş batmadan kılamayacaktım dedi. Peygamber de vallahi ben de kılamadım buyurdu. Bunun üzerine kalktık. Muthan Vadisi'ne gittik. Orada Rasulullah namaz için abdest aldı. Biz de namaz için abdest aldık. Bir takip <gülüyor> Güneş batmış olduğu halde ikinciyi sonra arkasından da akşamı kaldırdık. 38 Kim bir namazı unutursa onu hatırladığı zaman hemen kılsın. O bu namazdan başkasını kaza etmez 바비. İbrahim en nehayi. bir tek namazı mesela 20 sene unutan kimse bu namazlardan bu namazdan başkasını kaza etmez buyurdu. Bize Ebu Nuayn, Musa İbni İsmail tahdis edip şöyle dedi. Bize Hammam İbni Yahya kated eden o da Enes'ten peygamberden olmak üzere tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir namazı unutursa onu hatırladığında kılsın. O namazın bundan başka kefareti yoktur ve beni hatırlamak için namaz kıl. Taha suresi 14. ayeti okudu. Musa İbni İsmail de Hammam şöyle dedi. Nusa İsmail dedi ki Hennam şöyle dedi. Ben Katade'den işittim. O hadisi rivayet etmesi zamanında Ekim-i hatırlamak için namaz kıl diyordu. Ve Habban şöyle dedi. Bize Hennam tahdis etti. Bize de Katade tahdis etti. Bize Enes Peygamber'den bunun benzerini tahdis etti. 39. Geçmiş namazların sırayla kaza edilmeleri bağlı. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Ümer ibn-i Hattab hanıdaki harbi günü Kureyş'in kafirlerine söylemeye başladı ve Ya Resulallah ikindi namazını az kalsın güneş batmadan kılamayacaktım dedi. Cabir dedi ki bunun akabinde bu sanva adisine gittik. Resulallah güneş battıktan sonra ikindiyi kıldırdı. Sonra da akşam namazını kıldırdı. 40. Yattı namazından sonra uyumayıp lakıtı etmenin mecbur görülmesi babası. Bize Ebu'l-Münhal tahdis edip şöyle dedi. Ben babam Selama ile Ebu Berre el-Esmemi radıyallahu anh, yanına gittim. Babam ona Resulullah'ın farz yazılmış olan namazları nasıl kıldırır olduğunu bize tahdis et ona şöyle dedi. Resulullah öyley ki onu U'la ismiyle çağırmaktasınız. Güneş semanın ortasından batıya doğru kaydığı zaman kıldırırdı. İkindiği kıldırırdı. Namazdan sonra birbirimizi Mescid'den Medine'nin en uzak yerine gider. Ailesine dönerdi de güneş henüz dipdiri bulunurdu. Rabi Ebu şöyle, Minhal şöyle dedi. Ebu Bezle'nin akşam namazı hakkında söylediğini unuttum. Ebu Berde dedi ki Resulullah yatsı namazını geceye bırakmayı müstahap görürdü. Ve yine Ebu Berde Resulullah yatsı namazından evvel uyumayı yatsıdan sonra da oturup konuşmayı kerik görürdü dedi. Namaz, sabah namazında da birbirinin yanında oturanı tanıyacak kadar aydınlık olduğu zaman ayrılırdı. Bu namazda 60'tan 100 ayete kadar okurdu. 41. Yatsı namazından sonra ilim ve diğer hayırlı işler hususunda uyanık kalıp sohbet etmek bağlı. Bize kullanın hali tahdis edip şöyle dedi. Bir gün Hasan Basri ders söyleyecek diye bekledik. Bize gelmesi gerekti. Nihayet mescitten ve dersten kalkıp gideceği vakit yaklaşınca geldi de şu konuşma komşularımız bizi çağırdılar dedi. Sonra Enes'ten şunu rivayet etti. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir gece peygamberi hemen hemen gece yarısı oluncaya kadar bekledik. Sonunda geldi ve bize namaz kıldırdı. Sonra bize hut ve irade edip şöyle buyurdu. Dikkat edin. Şimdi insanlar namaz kıldırmış ve sonra uyumuşlardı. Siz ise namaz kılmayı beklediğiniz sürece namaz içindesiniz. Hasan Basri her kavim hayırı gözetleyip bekledikleri müddetçe hayır içindedirler dedi. Kur Hasan'ın e, Hatta'nın bu sözü Enes'in peygamberden rivayet ettiği kelam cümlesindendir dedi. Ez-Zuhri şöyle demiştir. Bana Abdullah İbni Umer'in oğlu Salim ile Ebu Hasme'nin oğlu Ebu Bekir taklit etti. Abdullah İbni Umer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber şöyle demiştir. Hayatının sonunda bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldırdı. Selam verdikten sonra ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. İşte bu geceniz, gecenizi gördünüz mü? Bundan sonra geçecek 100 senenin başında bugün yeryüzünde bulunan hiçbir kimse kalmayacaktır. İnsanlar Resulullah'ın bu kelamından onu anlamakta yanılıp korktular ve 100 sene hakkındaki şu malum dedikodulara yani 100 sene sonra kıyamet kopacaktır zannı ile korkularına daldılar. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün yeryüzünde olanlardan hiçbirinin kimse kalmayacaktır buyurmakla bu müddetin bir asırda yaşayanları mahvedeceğini haber vermek istemiştir. 42 <gülüyor> Konuklar ve aile fertleriyle beraber gecenin bir kısmında uyanık kalıp sohbet etmek bağlıdır. Bize Ebu Usame, bize Ebu Osman, Ebu Bekir oğlu Abdurrahman'dan tahsis etti. O şöyle demiştir. eshab Suffa'da bir takım fakir insanlardı. Bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde iki kişilik yiyeceği olan olanlardan bir üçüncüsünü dört kişilik yiyeceği olan bir beşincisini yahut altıncısını alıp birlikte götürsün buyurdu. Ebu Bekir bunlardan üçünü eve getirdi. Peygamber de on kişiyi evine götürdü bizim ev halkı, babam, anam, biz de bir de bizim ev ile Ebu Bekir'in evinde müşterek hizmet eden hizmetçilerden ibaretti. Ravi Ebu Osman Abdurrahman biz de benim zevcem dedi mi demedi mi bilemiyorum. Yine de Abdurrahman şöyle dedi. Ebu Bekir peygamberin evinde akşam yemeğini yedi. Sonra yaktı namazını kılıncaya kadar orada kaldı. Sonra evine dönüp, misafirlerin ağırlanmasını ailesine emrederek, peygamber akşam yemeğini yiyinceye kadar kaldı. Mütakiben geceden Allah'ın gelediği kadar geçtikten sonra evine geldi. Karısı ona seni konutların yanında bulunmaktan konuklarının yanında bulunmaktan alıp nedir dedi. O da onlara hala yemek vermedin mi dedi. O da sen gelmedikçe yemek yemeyeceklerini söylediler. Yemek çıkardık, kabul etmediler dedi. Abdurrahman dedi ki, ben gidip saklandım. Ebu bekil bana hey cahil diye bağırdı. Söyüp saydı. Akabinde oradakilere içinize silmez olsun, yiyiniz dedi. Ve vallahi ben bu yemekten ebeden yemeyeceğim diye ilave etti. Abdurrahman dedi ki, Allah yemin olsun biz yerken Hiçbir lokmaya el uzatmadık ki altından yemek daha ziyade çoğalmış olmasın. Nihayet doydular. Yemekte de yenmezden evvel miktarından daha çok olarak duruyordu. Ebubekir yemeye yemeğe kalktı bir de gördü ki olduğu gibi duruyor. Yahut da çoğalmış. Karısına hitaben ey firar soğurlarının kız kardeşi bu nedir dedi. O da gözümün nuru yemin ederim ki yemek şimdi evvelikinden üç kat daha çoktur. Bunun üzerine Ebu Bekir o yemekten yedi de etmiş olduğu yemini kast ederek o olan söz şeytandandır dedi. Sonra o yemekten bir lokma yedi. Sonra o yemeği peygambere götürdü. Yemek onun yanında sabaha kadar durdu. Bizimle kavm arasında bir ahit vardı. Müddet son bulmuştu. Bunun için Medine'ye gelmişlerdi. İşlerinden 12 kişi ayırdık her biri ile beraber kaç kişi olduğunu Allah bilir. İşte onların hepsi o yemekten yediler. Rabbi Ebu Osman rivayetini bitirdikten sonra yahut bu lafızlara benzer lafızlarla söyledi istedi.